Muhterem efendim, peygamberlerin gönderiliş gayesini anlamayanlar mümin de olsalar kafirce tavır ve davranışlardan kurtulamazlar deniyor. Müslümanların kendilerini ifade edemedikleri günümüzde kafirce tutum ve davranışlara girmemek için peygamberlerin gönderiliş gayesini lütfeder misiniz? Bu bilinen bir şey belki yani bir soru gibi değil ama peygamberlerin gönderiliş gayesi biraz evvel bahsettiğimiz ila Allah o seçkin insanları en seçkin bir vazife için gönderiyor. Ondan daha büyük bir vazife olsaydı Allah peygamberleri onlar için, onun için gönderirdi. Allah'ın en seçkin kulları müstefeynil ahyâr diyor onlar. Öyleyse hangi dava için göndermişse o dava da o kadar kutsaldır, o kadar yücedir. Hatta meleklerin seviyesi o davayı temsile etseydi melekleri gönderirdi o davayla alakalı olarak cismaniyetin kahramanlarından seçkinler olması lazımdı. Hem cismaniyete ait hususiyetleri bilecekti, hem ruhani alemlere ait hususiyetleri bilecekti, hem kalbi alemlere ait hususiyetleri bilecekti. Öyle birinin olması lazımdı. Böyle cami, yani bir gün makamı cemin sahibi olmaya namzet insanları gönderecekti ki, o işin kamil manada temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'dir hakiki, makamı, cemin, sahibi odur. Bütün o camidir. Üluhiyet esrarına da aynı zamanda vakıfı tam odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan Hristiyanların bir akidesi var. Antiparantisi arz ediyorum. Yani diyorlar ki Allah Celle ve insanlığın o zembi aslı asli hikayesi var. zembi i asliden ötürü kendi öz evladını feda etti diyorlar. Yani Hz. Mesih'e kıydı. Ve dolayısıyla da hakkı Hristiyan olan, Hazreti Mesih'i kabul eden, onun yolunda olan insanlar, o öldürüldüğünden dolayı onların günahları affolmuştur. Madem ona bağlılar, Allah da onu kurban yaptı falan diyorlar. Şimdi ondan hareketle şöyle diyebiliriz. Allah Celle Celalü en sevdiği, en seçkin, en müstesna, en aziz, en şerif, en latif, onlara ilişmeyi kendine ilişme gibi sayar. Onlara itaati kendine itaat gibi sayan, onlara isyanı kendine isyan gibi sayan men yutur rasula faqad ata Allah ve men tevellfe marsalna kalim hafiza diyor. Şimdi bu kadar aziz tuttuğu halde onları çok sıkıntılı, çok meşakkatli, çok külfetli bir işle tevziif buyuruyor. O işle ilahi keremullah yapmaktır. Yani toplumda gelmiş, yerleşmiş sapık düşünceleri bertaraf etmek yeniden ıkkak etmek. Ne büyük kul için diyor Akifani, Halik'in nam adı var en başa hak, ne büyük bir kul için hakkı tutup kaldırmak. Hakkı tutsun kaldırsınlar diye. Zat-ı adı unutulmuş, La ilahe illallah unutulmuş, onun yerine gelmiş Lat oturmuş, Uzza oturmuş, Menat oturmuş, isaf oturmuş, Nail'i oturmuş. Şimdi Nebi'nin vazifesi, bunları bertaraf ederek yeniden İkkak'ı hak etmek, zatüluyyete nazarları çevirmek ve gönüllere onun hakim olmasını sağlamak, temin etmek. Bu çok önemli bir vazife. Allah en aziz kullarını bu işte istihdam ediyor demek. Ondan daha büyük bir vazife yok. Şimdi bu da zamana göre değişir. Yani bir dönemde, Osmanlı döneminde herkes Allah'a iman ediyordu. Belki dışı açılmada yine dini iman anlatmak icap ediyordu ama fakat iyi örnek sergileme yani. Mesela iyi bir Takva örneği sergileme, iyi bir zühd örneği sergileme, muamelatta iyi örnekler ortaya koyma, İslam toplumunu imrendirir hale getirme, herkes böyle hakikaten heyecan duysunlar, gönülleri şahlansın, ben de onun içinde yerim alayım diye böyle düşünsünler, koşsunlar İslamiyet'e. Dolayısıyla böyle bir dönemde öyle örnek sergileme, toplu halde Müslümanlık yaşanır örneğini sergileme, Mükemmel aile ancak Müslümanlıkta olur, örneğini sergileme. Çarşı, pazar, imtizamı ancak Müslümanlıkta olur, örneğini sergileme. Harp ve surf meselesinde ancak İslam'ı kurallarla her şey olur, örneğini sergileme bunların. Bunlar çok önemli şeylerdir. Görüyorsunuz kısmen dahi olsa, قُولُ لَا اِلٰهِ اِلَّا farklı şeyler bunlar, biraz daha farklı şeyler oluyor. Evet, Şimdi o dönemde bunları yapıyorlardır o insanlar. Ama bunu yaparken de bir taraftan da belki mürşitlerini, onlar tebliğ insanlarını değişi toplumların içine salıyor, arkadan destekliyor, onların ilah-i kerime, yapmalarını sağlıyorlardı. Allahu alem. Zaten o iş yapılmıyor idi ise şayet geriye gitme mukadder demektir. Belki geriye gitme de ondan oldu yani. O çözülme ve dağılma, kırılmalar ondan sonra başladı. Şimdi enbiya insanın vazifesi odur yani. enbiya insanın vazifesi kavranırsa şayet onların dünyaya gönderilmiş kayısı kavranırsa odur. Bir dinin bir çerçevesi vardır. Onun neresinde bir çökme varsa şayet, neresinde bir çatlama varsa oraya sahip çıkmak, oraya omuz vermek icap eder. Mesela cihat ihmal edilmişse şayet dünyaya dini duyurma meselesi oranın desteği ihtiyacı var demektir saat ya da hitabesinde demiyor mu? Yani namazın cezasını Allah şöyle verdi, orucunkini şöyle verdi, hadcinkini şöyle verdi. Bunlardan sadece bir tanesi olsaydı Allah Celle Celaluhu o noktada cezalandıracak, tembihini o noktada yapacaktı. Ama hepsinde bunların bir ihmal olduğundan dolayı, çok ciddi böyle göze batan bir ihmal olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu hemen hepsinden ötürü de cezalandırdı. O günkü Ümmet Muhammed'i cezalandırdı. Şimdi nerede bir çökme var, nerede bir kırılma var, nerede bir çatlama varsa basiretli Müslümanlar oraya sahip çıkmaları lazım. İşte bu peygamberane bir azim, peygamberane bir tavır. Peygamberlik vazifesini kavrama demektir. Şimdi şartlar ve konjöktür böyle bir şey gerektirdiği halde insanlar bunu göremiyorlarsa bunlar göremediklerinden dolayı farkına varmadan kafirler gibi davranıyorlar demektir. Bunu gördükleri halde kale almıyorlarsa, umursamıyorlarsa, bunlar da bilerek kafirler gibi davranıyorlardır. Yani Allah'ın namı celili dünyaya duyurulması gerekli bu dönemde. Ondan daha büyük bir vazife yok. İnsanlar dinsizlik problemiyle kıvranıyorlar. İyi inansalar İslam dünyası da şu şeklini çekmeyecektir. İslam dünyası İslam dünyası olsa, içinde Müslümanların yaşadığı, dörtte dörtlük Müslümanların yaşadığı bir dünya olsa... Bugün maruz kaldıkları şeylere maruz kalmayacaklardır. Öyleyse himmeti teksif etmek lazım. O noktadaki kırığı, çıkığı tamir etmek lazım. Sargılar sarmak lazım. Cebire. O noksanları cebren gidermek lazım. Ona da cebrenli noksan deniyor. Nevafinin teşriğindeki esas odur. farzlarda eksik gedik varsa onları gidermek, onlara sargı sarmak demektir bu. Ve bunu... Gördüğü halde yapmıyorsa davranışı kafirlerle beraber bir davranış oluyor. Gördüğü halde yapmıyorsa bu da gaflet, kafirler gibi davranıyor demektir. Allah Celle Celalü Nezdinde de esasen insanların ne dedikleri, ne ettikleri değil, evsafları önemlidir. İnna Allah la yanzur <gülüyor> ila Suvarikum ölein yanzur ila kulubikum bir ruhate ve amalikum. Allah sizin suretlerinize, şekillerinize, ağzınızdan çıkan şeylere, içinde bulunduğunuz topluma bakmaz Celle Celaluhu. Allah sizin kalplerinize bakar, samiyetlerinize, ihlaslarınıza bakar ve amellerinize bakar diyor. Davranışta bakar sizin. Şimdi davranışlar kafirce ise Allah kafir muamelesi yapar. Lemaat'ta İslam dünyasının geri kalış sebeplerini anlattığı bir yerde de Üstad Hazretleri, şu enfes espriyle yaklaşıyor. Diyor ki, her müminin her sıfatı mümin değildir. Nitekim her kafirin her sıfatı kafir olmadığı gibi. Nice kafirler vardır ki onların müminci sıfatları vardır. Değişik yerlerde izah edilmiştir bu. Ruhumuzun heykelini dikerken de de arizamik anlatılıyor orada. Mesela tembellik kafir sıfatıdır. Sistemsiz çalışma kafir sıfatıdır. Varlığı tecessüsüz işte neyse kulak ardı etme kafir sıfatıdır. Tekvini emirleri okumama kafir sıfatıdır. Teşrihi emirler karşısında duyarsız olma kafir sıfatıdır. Kafirler karşısında yenik düşmüş olmanın teessürünü yaşamamak kafir sıfatıdır. E bunlardan dolayı Allah müminleri mahkum ediyorsa, kafir sıfatlarından dolayı mahkum ediyordur. Bir kısım kafirlerde, bunlarda da mümin sıfatı varsa mesela, Diyelim ki Yahudidir ama benim atalarım Hazreti Davut'ta Hazreti Süleyman'dı. Ben nasıl Mescid-i Aksa'yı bu yarım yamalak Müslümanlara bırakırım? Onun duvarının dibinde ağlamak benim hakkımdı. Onun gölgesinde Rabbime teveccüh etmek benim hakkımdı. Yarım yamalak ama. Fakat kendi tahrif edilmiş dinine göre onun samimiyeti, orada yaşayan Müslümanın samimiyetinden daha ileri ise, o gün muhakkaten onu ona verecektir. Nitekim, şu alarda bu mesele işaret ediyor. Eskiden olduğu gibi artık Yahudi işgal mülazası yapmıyor bunu. Atalarının dinine bağlılık saygıyla yapıyor, samimiyetle yapıyor bunu. Terörü müminlikle telif edemezsiniz siz. Canlı bomba müminlikle telif edemezsiniz orada. Masum insanlar üzerinde gidip bomba olup patlamayı müminlikle telif edemezsiniz. Bu onlarla o yırtık kapatılamaz. Bunların hepsi kafir sıfatıdır. Kafir sıfatlarından dolayı Allah onları mağlup ediyor. Üzülmüyor muyum ben? Gaza, İmam Şafii Hazretlerinin neşet ettiği, yetiştiği, vefat ettiği bir yerdir. Gaza'da vefat ediyor. Şimdi buralarda katliamlar birbirini takip ediyor. Kan seylapları gövdelerin önüne katıp götürüyor. Ama insanlar hala usulünce mücadele etmesini Çok basit bir şey söyleyeyim size. Orada. Topyekün milletçe bir istiklal mücadelesi başlatılamaz mıydı? Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Nâhamûn âsûn lâ tevesûta beynâna dûnel el-kabre vissadr. <gülüyor> ya ölürüz ya sadrı tutarız. Topyekün millet bunu yapmadı yani. Parça parça o bir yerde bir yerde müteferrik bir şey yapıyor, öbürü o bir yerde müteferrik bir şey yapıyor, öbürü Müslümanlığın direkşan çehresini karartıyorlar yapılan o mesavi Müslümanlığa mal ediliyor. Bunlar hepsi kafirce sıfatlardır. Bir kısım, ulema ülema, ülema İslam'da bu mevzuda yanlış fetvalarıyla teşcih ediyorlar onları. Şahlandırıyorlar. Yanlış katlanıyor. Dolayısıyla devam ediyor. Evet, İslam dünyasının meseleleri söz konusu olunca da yine bende heyecan uyarıyor, dokunuyor. Çünkü İslam dünyası uyumanın farklı bir faslına geçti. Bir zaman sessiz sessiz uyuyordu, şimdi hareketli uyuyor. Sağa sola tekme salıyor, etrafındaki şeyleri yıkıyor. Yine uyku. Hesap olmayınca, strateji olmayınca, plan olmayınca, proje olmayınca, makro bir plan olmayınca yine uyuyor demektir. Evet, acımıyorum demedim bak, acıyorum, çim yanıyor. Oradaki olan insanlar dilimi sürüyorum ağlamamak için. Fakat telehüf ediyorsun sonra maalesef devam edecek çünkü karşı taraf bunu devam ettirmeye karar vermiş. Hasan Bey arkadaşımız vardı bastından oraya gitti. Orada bir borda almaya karar vermişler bunu. İçinde Yahudiler de var Filistinler de var. Borda girmesine bir Filistinli mani olmuş. Ben de diyor anlayamadım. Sonra tebeyyün etti ki orada Filistin Yahudi arasında o kavganın devam etmesinde 10 milyon dolarlar para kazanıyor Filistinli. Baştakiler ne kadar kazandığını bilemiyoruz. Türkiye'de Güneydoğu'da olan mücadelede Agavat kazanıyordu. Deraltı dünyası kazanıyordu. Derin devlet kazanıyordu orada. Onun için onu siz önleyemezdiniz. Mümkün değildi. Çünkü orada uyuşturuculuk yapılıyorsa onu pazarlayan kazanıyor. imal eden kazanıyor. Üreten kazanıyor. Silahı üreten kazanıyor. Pazarlayan kazanıyor. Değişik yerleri tutuyorlar. Köprünün başını tutmak için ölüyor herkes. Çünkü çok büyük bir ticaret kapısı o. Ölü olunca da o fitne ve fesat hiçbir zaman durmaz. Açıktan açığa söyledi arkadaşımız onu. Yüreğin yansa da o. İçin cizzetse de o, o maalesef o. Ta bir süre, belki çeyrek asır yüreğimiz cizzede duracak. Her yerde olup biten mesabiden ötürü, yakışıksız işlerden ötürü.